Değerli dostlar tekrar merhabalar, tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Programımız reklamların ardından devam ediyor inşallah. Mahmut Bey'in sorduğu sorularla programımız şekil alacak inşallah. Hocam malum izah ettiği rükuda biz ellerimizi diğer mezheplere nazaran kaldırmıyoruz. Buhari'de de kaldırılacağına dair sahih hadisler vardır izleyicimiz. Hanefi mezhebine mensup olan kimseler neden ellerini kaldırmazlar? diye sizlere sorarlar. Öncelikle kardeşimizi okuyup araştırdığı için tebrik ediyorum. Yalnız okuyup araştırırken mutlak surette de bir hoca efendinin e, rehberliğinde hoca efendinin işrafı altında okumalarını ve araştırmalarını devam ettirmesi gerekir. Niçin? Çünkü e, hadis ilmi e, münferit olarak münferit olarak kavranacak, Hoca Efendi'nin rehberliği, irşadı ve açıklaması olmadan anlaşılacak bir ilim değildir. Onun kendine has istilahları vardır. Kendine has taksimatı vardır. O nedenle mutlak surette bir hadis ilminde üstad olan, uzman olan bir insandan yardım almasını tavsiye ediyorum. Bunun için söyledim, şunun için. Dedi ki, Bukhari'deki gelen hadisler mütevatirdir dedi. Öncelikle şunu söyleyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinin bize ulaşması iki yoldan biriyle olur. Ya tevatür yoluyla gelir ya da haberi vahidle gelir. Eğer bir hadis mutavatir ise onunla amel etmek bütün ümmetin ümmet için farzdır. Niye? Çünkü mütevatir hadis Kur'an hükmündedir. Dolayısıyla Kur'an hükmünde olan bir hadis varken onu terk etmek Cenab-ı Hak korusun, insanın imanına zarar verir. Peki o zaman nedir bu Bukhari'de geçen hadis? Bukhari'de geçen hadis mütevatir değil, haberi vahittir. Ne demek yani? Fert bir, iki, üç kişi gibi böyle mütevatir seviyesine ulaşmayan müstakil insanların bize nakletmiş olduğu hadislerdir. Heh. Hadisler, haber vahit bize ulaşması itibariyle de üç kısıma geliyor. Ya sahih hadislerdir, ya hasen hadislerdir, Yahut da zayıf hadislerdir. Bunlar şimdi usul olduğu için fazla detaylandırmayacağım. Buhar'daki hadis sahih hadislerdendir. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kendisi bir müştehittir. Evet. Kendisi bir müştehittir ve kendisini müştehit olarak gördüğünden dolayı Bukhari'sini tehlif ederken Allah kendisinden razı olsun önce iştihadını yazar, iştihadını da bab başlığı olarak yazar. Yani konu başlığı olarak yazar. Sonra da o iştihadını konu başlığı olarak yazmış olduğu iştihadının delillendirmesini yapar. Ne yapar? Peygamberimizden gelen bir hadisi alır, onun altına koyar. Onun altına koyar. Yukarıdaki konu başlığı İmam Buhari'nin iştihadıdır. Aşağısındaki de onun kendisinin iştihadına sunmuş olduğu delilidir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin delilini o bapta bulamaz diye... Çünkü İmam Bukhari kendisinin görüşünün delillerini zikrediyor. Bu bir. Evet. İkincisi İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ve onun mezhebinde olan ulemanın 1300 yıldır, 1300 küsur yıldır rukuya giderken ellerini kaldırmaması tamamıyla zayıf hadislere dayanıyor diyor. Bir hadise sahih demek veya hasen demek veya zayıf demek iştihadi bir karardır. Evet. hadi bir karadır. Kim zayıf, kim sahih diyor, kim efendim e, hasen diyor. Geriden bakan alimlerimiz, alimlerimiz ne yapıyor? Ravilerle ilgili veya metinle ilgili olarak bakıyor. Diyor, metinde ve hadisin senedinde şu illeti buldum diyor. Dolayısıyla bu hadis bana göre nedir? Zayıftır diyor. Ama diğer alimimiz bakıyor. Diyor ki senin söylemiş olduğun kusurlar, illetler, bu metinde de, hadiste de yoktur, senette de yoktur. Bu hadis bana göre nedir? Sahihdir, sahihtir. Dolayısıyla sıhhat ve zayıflık, içtihadi bir karar olduğundan dolayı e, İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde olan muhaddisler bu hadise sahih demiş ve bunun amel etmişse kaldı ki İmam Ebu Hanife'nin bizzat kendisi bu hadiste amel ettiğine göre amelil müştehid bil hadis tasihun lehu diyor. Kuralımız odur bir müştehid bir hadisi şerifle amel ettiyse müştehid o hadisi şerifle ameli onu sahih kılar diyor. Evet. Onu sahih kılar. Kurallarımız var bu. Dolayısıyla İmam-ı Azam Efendimizin sahih dediği bir hadise bizim kalkıp da efendim bu hadis sayıf deme hakkımız yoktur. Bu ayrı bir nokta. Ayrı bir nokta da şu. Mesela Hadis ilmini okumayan kardeşlerimiz, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kardeşlerimiz şöyle bir şey görebilirler. Ve zaten en çok yanıldıkları noktada budur. Diyor ki, tabaranı bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki, işte filan filan filan filan filan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bize nakletti diyor ve sonra da hadisi veriyor. Tabaranı diyor ki, bu hadis zayıftır diyor. Evet. Şimdi tabaranı da geçen bu hadis zayıftır demek... Benim rivayet ettiğim senetle gelen Hadis zayıftır demek Halbuki aynı bir hadise daha var değil mi hocam? Bir başka insanlar Bir başka insanlar başka şekilde rivayet ediyorlar O senet zayıf değil Ya kim zayıf İmam Tabarani'nin rivayet ettiği Senet zinciri zayıftır evet. Bu hususları burayı tabi kaçırıyoruz tabi ki, biz Evet burayı kaçırıyorlar Şimdi bakıyor diyor ki Bu hadise Tabarani zayıf demiştir Dolayısıyla hadis zayıftır diyor güzel de siz hadisin başka senedin olup olmadığını araştırdınız mı? Hayır, araştırmadınız. O zaman senetlerin araştırmalı ve senetlerde zayıflık nereden geliyor? Metinden mi geliyor, senetten mi geliyor? Bunlar araştırılması gerekiyor. Bunlar araştırıldıktan sonra diğer diğer bununla ilgili olan hadisi şerifler ve uygulamalar, sahabe uygulamaları bakılır, ondan sonra hadis hakkında hüküm verilir. Böyle olmadan çok yanıltı, yanıltıcı olur. İmam Ebu Hanife'nin ve Hanefi mezhebinde olan diğer alimlerimizin ki bunların içerisinde yüzlerce muhaddis vardır. İstidlal ettiği hadis şudur. لَا تُرْفَعُلْ اَيْدِ illa fi sebati مَوَاطِينَ Eller ancak yedi yerde kaldırılır diyor. O yedi yerden hiçbirisinde rukuya giderken ellerin kaldırılması yoktur. Hiçbirisinde yoktur. Hadis sayıyor, başka yerlerde hadis sayıyor. Şimdi konu uzun olduğu için evet, evet. E, zikretmiyor. Nedir o kaldırılacak yerler, iftah tekbiri, konut tekbiri, cenaze tekbirleri gibi hadis-i şerif uzunca sayıyor. Dolayısıyla rukuya giderken ellerin kaldırılması bu hadis-i şerifte olmadığından dolayı. Bu hadisi rivayet edenler de diğer silsiledekiler normal muhaddisken, bu silsiledekiler fakih olduğundan, alim olduğundan dolayı diğer silsileye tercih edilmiştir. Evet. Onun için tercih sebepleri de bileceğiz. Yani hadisler cem ve tevfik dediğimiz bir olayı vardır. Burada girmek çok doğru değil. Bunlardan birisi de dediğim gibi rivayet silsilesine bakılır. Birisi muhaddis, birisi hem muhaddis hem fakihse fakih silsilesine bakılır. Şöyle diyebilir miyiz alır. hocam o zaman? Evet. Ee, bir kimse hadis ilmiyle ilgileniyorsa önce bir hadis usulü kitabı, hadis usulü kitabı okumak, okumak yetmez. Gerekir, değil mi? Bugün yani, şimdi bir ben şöyle bir şey miyiz? Yani bir insan hukukçu olmak istiyorsa hukuk kitabı yani okusun muhakkak, diyebilir miyiz? Muhakkak. Hayır. Gidecek hukuk fakültesine önce hukuk okuyacak hocalarından o nosyonu alacak o bilgiyi alacak o birikimi alacak sonra staj yapacak ondan sonra hukukçu olup olmadığına imtihanlara girilecek yani. ve karar verilecek. Evet. Ha, bu adam hukukçu olabilir çünkü hukuk altyapısını edinmiştir diye. Yoksa mücerret bir hadis ilimleri kitabını ulumul hadis dediğimiz, mustalahul hadis dedim. okursa tek başına çok fazla kafası ve zihni karışmaktan öteye gitmez. Yani belki terimlerin e, yani, ne anlama kültür, geldiğine... Yani kültür sahibi ha, olur bakın. Ama, Ama yine ölçü, ilim sahibi olmaz. Bir ilim, irfan sahibi, bir ha, alim sahibi olmaz. dibine dizinin dibine... O zaman oturup... bakın sahih hadisi, haber vahidi mütevatirle karıştırırız. Aynı soru soran kardeşimiz de olduğu gibi. E, niye mütevatirle amel etmiyorsunuz? Halbuki mütevatirle amel etmiyorsunuz demek sizin imanınız tehlikeye gider demektir. Yani.